Kardeşlerim, muazzez müminler Anadolu, Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü aşlı ordularından, kafirlerden koruyan bir koridor gibiydi Anadolu'yu aşıp Kudüs'e gittiler Sonra Anadolu Selçukluları engel oldular Canlarıyla engel oldular, durdurmaya çalıştılar Dağıldılar, parçalandılar. Anadolu'da Moğolların, Anadolu'da Haçlıların istilası şu kadar eve matem, şu kadar eve acı düşürdü. Sonra Osmanoğulları geldiler. Küçücük bir beylikti. Allah yolunda cihad ettiler. Mücadele ettiler. Ve Cahidu fi sebilillah emrine uydular. İlahi Kelimetullah için, Allah'ın adını yüceltebilmek için seferber oldular. Mücadeleyi Rumeli'ye taşıdılar. Onlar Anadolu'ya gelirlerdi, buradan Kudüs'e gideceklerdi. Fakat Osmanlılar artık bundan sonra Haçlı mücadelesini, seferlerini Anadolu'ya kadar taşıyamayacaksınız dediler. Onları Kosova'da, onları Nibolu'da, Varna'da durdurdular. Varna'da onları durduran... Sultan II. Murad'ın oğlu Sultan Mehmet Fatih Muhammed Han Hazretleri. Önce 12 yaşında babası onu yerine bıraktı. 12 yaşında onu yerine bırakarak şunu söylüyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Usame 18 yaşındaydı orduya onu kumandan olarak atadı. Aynı orduda asker olarak Ömer vardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu tayiniyle şunu söylüyordu. Sen 18 yaşında öyle bir ordulara kumandan olabilirsin ki o ordunun içerisinde Ömerler nefer olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok erken yaşlarda ümmetini büyük vazifelere atadılar. Büyük vazifelere tayin ettiler. Sultan II. Murat da 12 yaşında Sultan Fatih'i. ''Henüz Mehmetken, henüz Şehzadeyken yerine bıraktı. Sonra bir fitne başladı. Emir gitti Manisa'da çilehaneye çekilen Sultan II. Murad'a gel dediler. ''Batıda büyük bir sefer var. İslam'ı ortadan kaldırmak için yürüyorlar.'' Edirne'ye döner oradan Varnay'a gider ellerini kaldırır Ya Rabbi der Haçlılar aynı bayrak altında topladılar Şu Rumeli'de Avrupa'da senin sancağını çiğneyebilmek Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerini çiğnemek için Onlar toplandılar Muhammed Aleyhisselam hürmetine bize Zafer ihsan eyle diye ellerini kaldırdı Allah Azze ve Celle Varna'da Fatih'in babasına büyük bir zafer insan eder. 1451'de ruhunu Allah'a teslim edince... ''Anadolu'da kafirlerle beraber olanlar, Karamanoğlu İbrahim Bey gibi ya da Macar kralları gibi onlar sevindiler. Artık bundan sonra Osmanlı diye karşımızda bir güç kalmayacak. Şimdi o devletin başında 21 yaşında bir delikanlı var. Orduları seferber edemez dediler. Önce Karamanoğlu beyliğini tahrik ettiler.'' Sultan Fatih Edirne'den Anadolu'ya gelmek zorunda kaldı Önce Karamanoğlu beyliğini terbiye etti ya eyyühellezîne âmenû la tettehidû aduvî ve aduvvekum ''Ey iman edenler benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin'' Karamanoğlu İbrahim Bey Allah'ın düşmanlarını dost edinir Macar kralına mektup yazar ''Şimdi zamanı der'' Osmanlı'ya karşı birleşmenin Seferber olmanın zamanı Anlaşma olduğundan dolayı ordunun içine bizzat kendi giremez Fakat batıyı Avrupa'yı tahrik eder Bizans elçi gönderir 300 bin akça alırdı Fatih'ten Osmanlı'dan Şehzade Orhan'dan dolayı Onu 600 bin akçeye çıkarmak isterler Sultan Fatih Konya'dadır Döneyim der Edirne'ye gidince devletin merkezine anlaşmayı tekrar gözden geçirelim. Edirne'ye döner, alimleri, komutanları, ulemayı, umarayı toplar. 1299-1453, 154 yıl geçmiştir. Der ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine nail olma vaktidir. İstanbul'u kuşatma vaktidir, Allah Resulü Aleyhisselam'ın övdüğü asker olma, övdüğü kumandan olma vaktidir Çandarla Halil direnir, olmaz der, yapamayız, alamayız, defalarca kuşatıldı İstanbul, muvaffak olunamadı der Mart ayında Sultan Fatih, yanında 70 alim, 250 bin asker olduğu halde Edirne'den yola çıkar Nisan ayında İstanbul'a gelir. 6 Nisan Cuma günü kuşatma başlar. Günlerce devam eder. Bir türlü İstanbul fethedilemez. Defalarca harp meclisi toplanır. Çandarlı Halil Paşa, Sultan Fatih'e döner der ki, bir dervişin sözüne baktın. Paşalarını dinlemedin. Buraya kadar geldin. İşte görüyorsun, haftalar geride kaldı. Osurları aşamıyoruz. Bizden önce de kimseler bu surları aşamadı. Biz de aşamayız. O zaman bir Arnavut olan Zavnos Paşa ayağa kalkar. Der ki, sultanım, çandarlıya itirazım var. Biz buraya şan için, şeref için, geriye dönmek için gelmedik. Biz buraya şehadet makamına yükselebilmek için geldik. Biz buraya Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın övdüğü, لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتَنِيَّتُ فَلَنِعْمَ الْأَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam buyurmuşlardı ki Konstantin mutlaka fethedilecek onu fetheden komutan ne güzel bir komutan onu fetheden asker ne güzel bir asker ne güzel bir ordu onun için buradayız şahadet makamına yükselebilmek için geldik Büyük İskender'in ordusu Yola çıktı. Önünde hiçbir devlet duramadı. Hindistan'a kadar gitti. Dünyanın neredeyse tamamını istila etti. Onun ordusundan daha büyük bir ordumuz var. Sonra bu ordu Allah'a iman eder. Bu ordu Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a iman eder der Zavnos Paşa. İskender'in ordusunun önünde devletler duramaz da Allah'a... Onun Resulüne Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a iman eden bir ordunun önünde şu İstanbul'un taştan duvarları nasıl durabilir sultanım der. Emir ver. 250 bin asker İstanbul'un surlarında şahadet makamına yükselebilmek için emrini bekler sultanım der. Defalarca harp meclisi toplanır. Fakat bir türlü. İstanbul'un fethi müesser olmaz. kiseler Ortodokslar, Katolikler birleşir. Yardımlar gelir. Benedikler, şunlar bunlar tamamı İstanbul'u Konstantin'in, Fatih'in Müslümanların eline geçmemesi için ittifak ederler. Bir araya gelirler. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri hocasına Akşemseddin Hazretleri'ne haber gönderir. Der ki efendim Ahmet Paşa'yı gönderir. ''İstanbul'un fethi müesser olmaz, siz müesser olacağını söylemiştiniz.'' Akşemseddin Hazretleri yazarlar bir pusula, Fatih'e gönderirler, derler ki, ''Tedbir almak kullardan, takdir ise Allah Azze ve Celle'den. Rabbim eğer mukadder kıldıysa, İstanbul'un fethine ne surlar ne Konstantin engel olabilecek. Fakat yakın bir zamanda Allah Teala'nın büyük müjdelerini bekleyiniz.'' Büyük müjdelerle yüzleşeceksiniz Hucuma Taarruza devam ediniz Aradan şu kadar zaman geçer Sultan Fatih Üçüncü hucum için tekrar Akşemseddin Hazretlerine Ahmet Paşa'yı gönderir Akşemseddin Hazretleri çadırında Çadırın dışında bir tane derviş var Dervişe rica etti Yanıma gelen kimseyi içeriye almayın kabul etmeyin dedi Ahmet Paşa içeriye giremez Ahmet Paşa gecikince Sultan Fatih hocasının, Aksemseddin Hazretleri'nin çadırına gelir. Oradaki derviş Sultan Fatih'e de rica eder. Hocamızın arzıdır, kimse içeri alınmasın der. Sultan Fatih hançerini çıkarır, çadırı yarar içeriye girer. Bir de ne görsün? Akşemseddin Hazretleri, Bedir'de Allah Resulü Aleyhisselam nasıl ellerini kaldırmışlar. İntuhlik hadihi'l ısabe felen şu bir avuç Müslüman burada şehit olursa, helak olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak ya Rabbi diye yalvarıyor. Akşam sendin hazretleri sarık bir tarafta, mübarek başı secdede, gözyaşları çamura dönüştürmüş toprağa. O halde yalvarıyorlar ya Rabbi. Madem ki Bizans fitnenin Madem ki bizden zulmün isyanın merkezi olmuştur O halde biz kullarına Sultan Mehmed'e İstanbul'un fethini müessereyle Ya Rabbi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın övdüğü ordu biz olalım Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın tebşir ettiği kumandan Sultan Mehmed olsun Ya Rabbi diye yalvarışını görünce Sultan Fatih bekler Bir zaman sonra Akşemseddin Hazretleri secdeden kalkar Döner Sultan Fatih'e der ki Madem soruyorsun sabaha doğru 29 Mayıs salı sabahına doğru Büyük hücumu başlat Topkapı sarayına yoğunlasın büyük hücum Oradan askerlerimiz içeriye gireler Allah'ın inayetiyle Henüz fecir olmadan Askerlerimiz surda gedik açalar Surlara çıkalar Tecir vaktinde ezanı Muhammediye'yi surlarda okuyalar. Sabah ezanından sonra namazı surların içinde kılacaklar Allah'ın inayetiyle. Top kapıdan büyük hücum başlasın. Sultan Fatih döner. Sabah namazından sonra ellerini kaldırır. Ya Rabbi der. Bunlar tevhidi bozdular. Teshise döndürdüler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adını İncil'den çıkardılar. ''Senin dininle harp ediyorlar, mazlumların kanını emiyorlar ya Rabbi'' ''Lekad nasarakumullahu fi mevatine kethîratin ve yevme huneynin ize Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a pek çok yerde yardım etmiştin, bu ordu Muhammed Aleyhisselam'ın ordusudur Huneyn'de onlar mağrur olmuşlardı, mağrur olunca onları hezimete uğratmıştın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırınca dağılan ordu hezimete uğrayan ordu tekrar ona dönmüştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın durduğu yerde duruyoruz Ya Rabbi. Bize fetih ihsan eylediği ellerini kaldırır. Kardeşlerim eğer sizde Sultan Fatih gibi devlet adamları, Ulubat'la Hasanlar gibi asker olursa Ahsen-ül Tevarih'in sahibi diyor ki, ''Kösler vuruyor, mehter vuruyor.'' İçeride Bizans korkudan ellerini kulaklarına getirmiş. ''Tıpkı yecaluna asâbi'ahum fî âzânihim Min savâiki hadar hadar-el-maut.'' Nasıl münafıklar, onları Kur'an-ı Kerim bize anlatırken, korkularını anlatırken, gö gök gürültüsünün olduğu zamanda, insanlar korkudan nasıl ellerini, parmaklarını kulaklarına getirirler. Kulaklarını kapatırlar. İstanbul'da da Fatih'in ordusunun korkusundan, tekbir seslerinden, Papa, onun emrindeki adamlar, Konstantin'in askerleri kulaklarını kapatmışlar. Yani sen Fatih gibi, sen Ulubat'la Hasan gibi olursan, Allah sana öyle bir güç verecek ki, yeniden o büyük topları, şahileri dökeceksin. Sultan Fatih'in yaptığı gibi, Bizans olan şehirleri kuşatacaksın. Zalimler senin tekbir seslerinden Allahu Ekber'den Korkudan New York'ta zulmün başkentlerinde ellerini kapatacaklar Allah'ın inayetiyle. Üçüncü hucu emrini verince Ulubat'la Hasan bir Yeniçeri yukarıdan surlardan aşağıya eritilmiş yağları kazanlarla Osmanlı askerleri üzerine döküyorlar. O yağın isabet ettiği orada yanıyor, şehit oluyor. Ama ona rağmen surların etrafında derin hendekler kazdılar. Merdivenleri dayıyorlar. Etrafta Fetih Suresi okunuyor. Enfal Suresi okunuyor. Cihad ayetleri okunuyor. Coşan askerler merdivenlerden surlara doğru tırmanıyorlar. Ulubatlı Hasan Hazretleri sol eline kalkanı aldı ki eriyen yağlar başına dökülmesin diye. Hançerini ağzına koydu... O halde surların üzerine tırmandı... Otuz tane yeniçeriği yaralı halde surların üzerine çekti... Ezanı Muhammediye'yi orada okumaya başladılar... Gelen oklarla surların arasına düşer... Ulubat'la Hasan şehit olur... Fakat gedik açılır... Tekbir sesleriyle Osmanlı ordusu surların içerisine girerler... Öğle vaktine doğru Sultan Fatih de gelir... Yanında Akşemseddin, Akbıyık, Molla Gürani Hazretleri, kadınlar, kızlar, Rumlar, Sultan Fatih'in gönlünü alabilmek için ona çiçek takdim edecekler. Önde birisini görürler. Zannederler ki kumandan budur. Akşemseddin Hazretlerine gelirler. Çiçeği sultan diye ona takdim ederler. O büyük veli buyurur ki, benim adım Akşemseddin, geriye dönünüz. ''Sultan Mehmet arkadadır.'' der. Ona giderler. Sultan Fatih Hazretleri buyurur ki, ''Evet Sultan Mehmet benim, fakat hocam Akşemseddin, İstanbul'un gerçek Fatih'i odur. Ona gidiniz, çiçekleri ona takdim ediniz.'' buyurur. ''Sevinir.'' buyurur ki, ''İstanbul'un fethine değil, yanımda Akşemseddin gibi bir alim olduğuna seviniyorum.'' Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in övgüsüne, onun senasına nail olduğumuza seviniyorum. Ayasofya'ya gider. Secdeye kapanır. Papa oradadır. Hristiyan yaşlılar, kadınlar, çocuklar oradadır. Savaş burada bitti buyuru Sultan Fatih. Efendimiz Ali aleyhissalatu vesselam Mekke'yi fethedince Mekkelilere "Kâl la tesriv aleikum el-yevm yagfirullah Bugün azarlama yok buyurmuşlardı. Hepiniz eve dönün. Allah sizi affetsin demişlerdi. Sultan Fatih de evlerinize dönün buyurdular. Papayı devlet töreniyle karşıladılar, <gülüyor> devlet töreniyle uğurladılar. Emir verdiler. Cumaya kadar Ayasofya'yı hazırlayın. Minber yaptılar, kürsü yaptılar, mihrabı hazırladılar. Cuma günü akşam Seddin Hazretleri hutbeyi Ayasofya'da okudular. Namazı kıldırdılar Sonra Sultan Fatih yanına gitti Hocam dediler Yanınızda halvete girmek istiyorum Tekkinizde öğrenci olmak istiyorum Akşemseddin Hazretleri Ayağa kalkmadı O halde Fatih'i karşıladı Hayır diyerek uğurladı Morali bozulur Sultan Fatih'in Dışarıya çıkınca Hocamın yanına girdim Peygamber Aleyhisselam'ın övgüsüne nail olmuştum İstanbul'u fethettik fakat ayağa bile kalkmadılar. halvete gireyim dedim kabul etmediler. Akşameddin hazretleri buyurdular ki, halvet, tekkede öğrenci olmak. o kadar ona lezzet verir ki, sonra devletin idaresini, ümmetin işlerini bırakır, on işini kabul etmedim. Bir zaman sonra, ayrılır akşam Seddettin Hazretleri Göyne'ye döner. Şu kadar zaman sonra orada İstanbul'un hakiki fatihi ruhunu Allah'a zevce teslim eder. Kardeşlerim, 1299'da Osmanlı Devleti kurulur. Aradan 154 yıl geçer. Allah Teala zulmün merkezi olan İstanbul'un fethini Sultan Fatih ihsan eder. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın öğrencileri etrafında oturdular. Sordular aleyhissalatu vesselama Eyyül Medineti tuftahu evvelen Hangi şehir önce fethedilecek ya Resulallah Konstantiniyye mi yoksa Roma mı Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Medinetu Hirak tuftahu evvelen Önce Konstantin fethedilecek buyurdular Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam İstanbul'un fethini işaret ettiği gibi Roma'nın fethini de işaret ettiler fakat Sultan Fatih'in ömrü Roma'yı fethetmeye yetmedi. Allah Azze ve Celle sana bu kadar şeref yeter dedi. Onu aldı, geri kalan şerefi onun çocuklarına ihsan etti. Osmanlı dünya tarihinden çekileli yaklaşık bir asır oldu. Ondan sonra alem-i İslam'ın mağlubiyetine, mahkûriyetine, mazumiyetine tanık oluyorsunuz. Sultan Fatih'in evlatları, Allah Resulü Aleyhisselam'ın muazzez gençliği, Nasıl 154 yıl sonra Allah Azze ve Celle Bizans'ı Sultan Fatih e ihsan ettiyse Eğer sizler Ulubat'la Hasan gibi Allah ve Resulüne iman ederseniz Alimler, hocalar Akşemseddin Hazretleri gibi bir maneviyata sahip olursa Sultan Fatih gibi Cihad ruhunu devlet adamları kuşanırsa Nasıl 154 yıl sonra Bizans Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu, onun öğrencileri önünde diz çöktüyse, Allah'ın inayetiyle zulmün merkezi olan Roma'da, zalimlerde biz Muhammed Aleyhisselam'a teslim olursak, ittiba edersek, Fatih gibi, Ulubatlı gibi, Akşemseddin gibi olursak, Allah Azze ve Celle sizlere de Roma'nın fethini ihsan edecektir. Vama yantiku an ilhava, inhuwa illa vahyu yuha, Mısır fethedilecek buyurmuştu. İran Müslümanların olacak, Bizans Müslümanların olacak buyurmuştu. Allah Resulü Aleyhisselam'ın haber verdikleri nasıl tahakkuk ettiyse, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın müjdesi var, Roma da fethedilecek. Artık kıyamet yaklaşmış olacak, İslam bütünüyle dünyaya hakim olacak. Sultan Fatih'in, Salahaddin Eyyubi'nin evlatları Eğer o büyük müjdeye nail olmak istiyorsanız Ulubatlı olacaksınız, Fatih olacaksınız, Akşemseddin olacaksınız Allah Azze ve Celle önünüzde Romaları diz çökertecek